Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar ben Kenan Başaran. Radyo Havanda'sınız. Bir haftalık aradan sonra tekrar Paslaşmalar'da karşı karşıyayız. Evet Süper Lig'de heyecan milli takım arasından sonra kaldığı yerden devam ediyor. 8. haftada büyük takımlar daha doğrusu şampiyonluk görmüş takımların hepsi haftayı beraberlikle kapattı. Zaten dördü birbiriyle karşılaşıyordu. Sadece Galatasaray şampiyonluk görmemiş bir ekiple oynadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanda 3-3, Fenerbahçe Bursa'da Bursa Spor'la 1-1 ve Beşiktaş'ta İnönü'de Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı. Bütün bu maçlar içinde futbol kalitesi ve heyecanı en yüksek olan haftanın maçı olarak lanse edilen mücadele Beşiktaş'la Trabzonspor arasındaki maçtı. Özellikle son saniyelerde hani ee, son vuruş ve aynı zamanda hakemin son düdüğü olan pozisyonda Olcay'ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda e, golü atamaması ve bir anda bütün Beşiktaşların daha doğrusu yarısından fazlasının o anda sahanın ortasına yığılıp kalmalarına e, tanıklık ettik ve işte futbolun e, neden sevildiğini neden bu kadar tutkuyla peşinden gidildiğini bize gösteren somut bir örnek oldu. Bir anda dünyalar sizin de olabilir. Aksine dünya başınıza da yıkabilir. Tabi bunlar mecazi anlamda kullanmak gerekiyor. Yoksa dünyanın sonu değil. Bu bir oyun. Her ne kadar birileri bu oyunu elimizden almaya çalmaya çalışsalar da onu yıpratmaya çalışsalarda Beşiktaş'la başlamak lazım. Biraz Beşiktaş'ı konuşmak lazım. Beşiktaş bu sezona yeniden yapılanma mecburiyetiyle girdi. Ani bir şekilde Yıldırım Demiröre'nin Futbol Federasyonu Başkanlığı'na terfi etmesiyle maalesef terfi diyoruz. Terfiler genelde bir başarının Arkasından e, uygulanan yöntemken memleketimizde başarısız olan insanlar da e, terfi edebiliyorlar. E, 8 yılda Beşiktaş'ı borç batağına batır, e, sokan bir başkan pekala Türkiye futbolun patronu olabiliyor. Dünyanın neresinde karşılaşabiliriz böyle örneklerle bilemiyorum. İleri demokrasilerde ancak olabiliyor. Benim anladığım bu. Fikret Orman yönetimi birinci önceliğini maddi yapılanmaya verdi. Borçu, harcı azaltıp kulübün sürdürülebilir bir borç yapılanmasına girmesi için uğraşıyor. Bir denetim raporu hazırladığını söyledi başkan. Üç hafta önce tamamlandığını şimdi bu raporun ilgili kurullara gideceğini ve artık e, gerekiyorsa yani kendi zincir içerisinde e, gerekirse eski yönetimden hesap sorulacağını ama bunu kendisinin değil ilgili kurullar iş etildiğinde sonuç oysa o şekilde olacak. Değilse de hayır efendim ben illaki hesap soracağım demiyor. Şimdi Fikret Orman'ın pozisyonu zor. Bir kere eski arkadaşı Yıldırım Demirören. İkincisi karşısında güçlü bir iş adamı bir medya patronu var. Yıldırım Demirören bir medya patronu ve zengin bir iş adamı. Fikret Orman bu anlamda kendisiyle mücadele edecek gücü yok. Hani iş bireysel bir kavgaya dönüştürülürse Fikret Orman'ın e, Yıldırım Demirören karşısında dayanma şansı yok. E, o yüzden de belki en mantıklı yolu seçiyor. Yani gerekli kurumlar işletilir, incelemeler yapılır, sonuç ortaya konur. Ne yapılması gerekiyorsa e, kulübün kendi içindeki karar mercileri sonuçlandırsın istiyor. Bunun bir kişisel e, kavgaya değil, kurumsal bir hesaplaşmaya e, gebe olmasını istiyor. Bu anlamda doğru bir e, yol izliyor. E, öte yandan e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olması münasebetiyle e, hani Beşiktaş'ın bu tür bir hesaplaşmadan zarar görmemesinde sağlamak zorunda. Yani ola ki Yıldırım Demirören ve ona bağlı kurullar, hakem kurulu, Disiplin kurulu e, olaki, Beşiktaş'ın sahadaki mücadelesine dolaylı yollardan sekte vurabilirler. Yani hakemler çok da toleransta olmayabilir. E i̇şte bir cisim atıldığında direkt sahası kapatılabilir. Şimdi geçtiğimiz haftalarda ilginç bir olay yaşadık. E, Beşiktaş tribünleri hesap sorsana, hesap sorsana Fikret Orman. Yıldırım Demirören, Demirören'den hesap sorsana diye bağırdı. Ve ertesi hafta Beşiktaş'a bir maç kapatma cezası geldi. Neye bağlandı? İşte Bülent Uygun'un başına bir cisim atılmış ve yarılmış. Doğrudur. Güzel. Ee, bir kişinin bir kaşı daha yarılsa ceza verilsin. Tamam. Şiddete karşıyız. Güzel. Ama Geçen haftalarda yine hemen o olaydan sonra yani Fenerbahçe maçı öncesinde Bursaspor'a iki maç ceza verilmişti. Sebep de e, stadın içine bıçak sokulduğu iddiasıydı. E, tahkim kurulu bu kararı bozdu. Ha meşale sokmuşsun ha bıçak dedi ve e, cezayı kaldırdı. E, o zaman insanlar tabii ister istemez sorguluyor çifte standardı. Bursa e, daha önce de yine Beşiktaş'la oynanamayan maçtan dolayı aldığı bir 5 maçlık ceza vardı. Zamanın yönetimi Aydınlar, Mehmet Ali Aydınlar yönetimi gelip o cezayı tedbiren verildiği için kaldırmayı gerek e, uygun bulmuştum. Hasılı e, futbolda e, çifte standart olunca bazen doğru verdiğiniz kararlarda insanlar tarafından samimi bulunmadığı için etkili olmuyor. Evet. Bu tür çıkmazlardan dolayı Beşiktaş yönetiminin çok ceval bir şekilde Demirören'den hesap sormasını beklemek zor. Demirören eli çok daha güçlü. Ha aslında burada yapılması gereken şudur. Yapılması gereken e, bu kulüp Avrupa'ya gidemedi. O yafa e, hesaplarını, kitaplarını doğru bulmadığı için. Bu kulübün ee, Halihazırda eski başkanı zaten e, 2005-2007 yanılmıyorsam dönemlerine ait mali durumdan ötürü yargılanıyor. Aklanır aklanmaz bekleyip göreceğiz. Ama toptan bir Beşiktaş'ın 8 yılının röntgeninin çekilmesi lazım. Burada sıkı bir denetimden geçirmesi lazım Beşiktaş'ın. Devletin ilgili kurumlarının e, bir gidip eski defterleri açması lazım. Bu hakikaten mevcut Beşiktaş yönetiminin kendi yönetimden hesap sorması biraz zor. Aynı şey Yıldırım de yapamadı. 2004 senesinde göreve geldiği zaman Serdar Bilgili dönemden hesap soracağını söylemişti. Özellikle şampiyonluk nasıl kaçtı? Bir takım iddialar, şaibeler dolaşıyordu ortalıkta. Yıldırım Demirören gelip o dön Bilgili dönemden hesap soracaktı. Fakat... Bunu gerçekleştiremedi. Sözü biraz fazla uzattık. Bir müzik arası veriyoruz. Dönüşte tekrar birlikteyiz. I'll catch Çıkar, terk etmedi, terk etmedi. beni terk etmedi, terk etmedi. İlla can suskun, illa can garip, illa can suskun. Can param parça, can param parça, can param parça, param parça, can param parça. param parça can param parça can param parça aram parça Ben Kenan Başaran, Paslaşmalar devam ediyor. Radyo Havan'dasınız. Evet, Beşiktaş'taki e, hesap sorma konusu üzerine konuşuyoruz. Fikret Orman'dan, e, Fikret Orman'dan hesap sormasını beklemek tek başına biraz e, gerçeklerden kopmak anlamına geliyor. O yüzden devletin de kendi ilgili kurumlarını herhangi bir derneği nasıl denetliyorsa Beşiktaş'ta o şekilde denetlemesi gerekiyor. Diğer yandan futbol takımı olarak Beşiktaş nasıl gidiyor? Son 4 maçtan 1 puan çıkartabildi. Galatasaray'ın beklenmedik puan kayıplarını kullanamadı Beşiktaş. Eğer bu 4 haftadan 2 maç dahi kazanmış olsaydı bugün zirvede olacaktı. Bir daha Galatasaray böyle bir düşüş periyodu yaşar mı? Bekleyip göreceğiz yine. Teşekkürler. Tek avantajı şu olabilir, bir henüz oynamamış derbi var. O yüzden Beşiktaş'ın belki bir 3 puanlık avansı daha var. Ama çok hani Galatasaray bile çok fazla puan kaybetti bu ortamda, kaybettiği bu ortamda. Hep şöyle söylenir, yani alınması gereken, tırnak içine gereken 24 puandan 9'unu alabilmiş Beşiktaş. Daha şimdiden 8 haftada yaklaşık evet yaklaşık değil, 15 puan kaybetmişse ve ilerleyen haftalarda da e, puan kaybedeceği aşikarken şampiyonluktan söz edilemez. Zaten Beşiktaş'ta kimse bu sene şampiyon olmazsa hesap soracak durumda değil. Herkes e, bir ön kabulle. Ama istiyor ki ortaya gelecek adına umut veren bir takım olsun. Şimdi Beşiktaş ligin başlarında o umudu yeşertti. Ee, ama son 3 son 4 haftalık dönemde e, bunu söndürdü. E, gençler bilini ilginç bir şekilde yenildi. O maçı alabilirdi. E, Gaziantep'e herkes ama Fenerbahçe karşısında esas test maçıydı. Orada çok kırılgan bir takım olduğu ortaya çıktı. Bu hafta Trabzonspor karşısında alınan beraberlikse ise yine umutları tazeledi. Özellikle ikinci arada hakikaten galibiyeti kaçıran taraftı Beşiktaş. Ee, i̇stediği bazı oyunculardan verim alamada açık. Bunların başında Batuhan Karadeniz geliyor. Almeyda geliyor. Almeyda'nın kaçırdığı goller klasına yakışmıyor. Hani o da bunu atamıyorsa e, kalkıp da Samet Ayba'ya da çok fazla bir şey söyleyemiyorsunuz bazı durumlarda. Toplamda Samet Aybaba şöyle e, yani sempatik bir takım oluşturdu her şeye karşın. Şimdi bu takımın e, gerçekten gençleşme hamlesini gerçekleştirip yoluna e, devam etmesi gerekiyor. E, Samet Aybaba bazı futbolcunun adını anıyor ama henüz andığı kadar takımda yer ver, vermiş de değil. Oğuzhan'ı izledik bu hafta. Fevkalade e, güzel bir performans ortaya koydu. Yani bir maçlara değerlenmek doğru değil. Sürekli oynatılması lazım. Yani Beşiktaş bu sene Avrupa bileti alacak şekilde ligi bitirse yeterlidir bana göre. Bir sonraki sezona bir kadro yetiştirmesi gerekli üzerine herkes hemfikir. Evet. Beşiktaş'ı burada kapatıp e, lidere gidelim. Galatasaray'a gidelim. Galatasaray e, Liderli Ordu Spor'a kaptırabilir ama Ordu Spor beklenmedik bir şekilde kendi sahasında Elazığ Spor'la 2-2 beraber kaldı. Tesellisi şuydu. 2-0'dan 2-2 yakaladığı için teselli e, bulmuş olabilir. Tabi Elazığ Spor'un bu e, çıkışında da Yılmaz Vural faktörü var. Yılmaz Vural e, klasiktir. Her gittiği takıma e, başlangıçta e, bir motivasyon e, enjekte eder ve o bir hareket getirir ama uzun vadeli, uzun soluklu değildir. Yılmaz Vural'ın teknik direktörlük ne diyelim, heyecanları çünkü hep kısa periyotlarda bir 100 metre koşucusu gibidir Yılmaz Vural. Genelde sıkıntılı takımlara gider ve ya düşürür, mani olamaz daha doğrusu ya da Düşme hattını üzerine çıkartıp ayrılır. En uzun soluklu çalışması son dönemde benim hatırladığım bir Antalya olmuştu. İkincilikten alıp Süper Lig'e gelmişti. Sonra tekrar Süper Lig'de düşürmüştü takımı. E, hasılı e, Ordu Spor e, Yılmaz Vural faktör olmasaydı bu hafta belki lider olacaktı. Ama hala namalim. Galatasaray şaşırtıyor. Rüya takım denildi sezon başında. Fatih Terim uyardı. Rüya mıya değiliz diye. Hemen 2-3 maçta bizi rüya takım yaptınız işte gördünüz dedi Serden işte bulunmuştu Özellikle Braga maçından sonra. Ee, ama ligin iyi takımlarından birine e, konuk konuk oldu Gençlerbirliği. Çok tatlı bir takım. E, gönül hanemizde de ayrı bir yeri vardır. E, Gençler Gençlerbirliği Hakikaten bu ligin e, en güzel renklerinden biridir. Gerek taraftar yapısıyla, gerek istikrarıyla, gerek bugünkü hocasıyla hoş bir takımdır. Takip ediniz derim. Futbol adına Gençler desteklemek lazım. E, bu Gençler Birliği açıkçası ben Galatasaray'ı yenmesini de bekliyordum. E, çünkü hafta boyunca e, hocasının... E, takımla ilişkin, takıma ilişkin paylaştığı bilgilerden aldığım izlenim oydu. Yani iyi bir hava yakalamışlardı. Ee, üzülen taraf bence gençler birliği oldu. Ee, o yüzden Galatasaray bana göre sevinmesi gerekiyor bir puan için. Galatasaray'da benim gördüğüm problem şu. Tenel olarak tamam savunmasını sürekli e, değiştiriyor Fatih Terim. Bir türlü idealini bulabilmiş değil. E ee, Fatih Terimle beraber o e, uçurun uç, uçtuğu dönemlerde esas işin esası işte o savunmada gizliydi. Ee, iyi savunmalardan dolayı Galatasaray'ın tarihine de böyleydi. Hatta iyi takımların tarihinde hep o geri dörtlüdeki oyuncuların uyumu ve kalitesi belirlemiştir. İşte Uçe Höyk Fenerbahçe daha önce Falco, Göstüm Galatasaray. Ee, bir zaman çok ağır bulsak bile Ronaldo'nun Beşiktaş defansındaki etkisi. Ee, hasıl tabii ki 200. yılda Zago Ronaldo uyumundan bahsetmek lazım. Ve e, bu böyle sürük geldi. Fenerbahçe'nin yakın zamandaki şampiyonluklarına işte Luciano'ların, Lugano'ların. Hani e, Türkiye'de savunmada şu kesin yani bir yabancı aklı şart. Bizim yerli oyuncular hepsi yerliden oluşan defanslar pek başarılı olamıyor. Neden? Bunu artık e, futbol adamları söyleyecekler. E, Galatasaray'ın bence en önemli sıkıntısı ileri uçta. Burak, Umut, Elmander Varlıkları hem olumlu hem olumsuz. Burak oynatmasanız Türkiye'nin gol kralını dışarıda tutmuş oluyorsunuz. Oynatırsanız onun kadar unvanları olmasa bile mevcut sistemde ondan daha faydalı olabilecek bir Umut Bulut'u harcamış oluyorsunuz. Burak Yılmaz e, lige cezalı olduğu için ilk iki maçta oynamamıştı. Ve o ara Umut Bulut takım aldı götürdü. Sonra Burak yavaş yavaş monte olmaya başladı. sonra Galatasaray'da bir e, sıkıntı oluşmaya başladı. Nihayetinde Gençler Birliği maçını da e, beraberli kurtaran Umut ve Elmander. Burak ve Umut'un yan yana oynadığı maçlarda Umut tamamen sahadan siliniyor. Çünkü e, Burak Yılmaz haddinden fazla rol çalıyor bana göre. O da e, biraz Umut'u bozuyor gibi geliyor. Fatih Terim'in e, cesur olması gerekiyor. E, i̇yi ise iyi. Hiç bozmayacak. Kralmış değilmiş. E, bence Umut'u e, onu iyi hesap etmesi lazım bakalım ne yapacak bundan sonraki süreçte Fatih Terim Fenerbahçede programımızın son bölümünde konuşalım isterseniz <Gülüyor>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 Kenan Başaran, Radyo Hava'ndasınız. Paslaşmaların son bölümündeyiz. Fenerbahçe bu hafta Bursa'ya gitti. Ee, daha doğrusu gidemedi demek daha mantıklı olabilir. Yani takımın yarısı İstanbul'a kaldı. Gökhan Gönül, Yobo, Meriles, Mehmet Topuz, Mehmet Topal, Orhan Şam. Dolayısıyla hemen hemen 5'i beş kesin ilk 11 oyuncusu. Orhan Şam, Gökhan Gönül'ün yokluğunda Fırsat buluyor ama Gökhan'ın olmadığı bir haftada Orhan da sakattı. Hasılı e, zaten Alex malum o takımın yarısıydı demek. Belki de abartılı olmaz. Alex gitti. Fenerbahçe önce Mönchengladbach sonra Beşiktaş'ı spektaküler skorlarla yenip acaba Alex'in de oluyor mu e, soru işaretlerini hemen oluşturdu. Ama bunun test edileceği maçlardan biri. Bursa'ydı fakat oraya da kadronun diğer yarısı gidemeyince şimdi hala biz e, gerçek anlamda ölçebilmiş değiliz Alex'siz e, Fenerbahçe'nin ne yapıp ne yapamayacağını. E, Bursa'da ne oldu? Ben o maçı yerinde izledim. E, açıkçası oyunun geneline Bursa Sport çok daha etkindi. Top kullanma oranları ilk yarı Fenerbahçe lehine daha fazlayken ikinci yarı o makas daraldı ama yine Fenerbahçe top kullanma da üstündü. Fakat bu topu Fenerbahçe daha çok kendi yer alanında kullandı. Rakip alanda çok fazla top dolaştırma imkanı olmadı. Ee, özellikle ikinci yarı 45. dakikadan 71. dakikaya kadar tam dakikasını not almıştım. Fenerbahçe doğru düzgün Bursa'nın kalesi gitmedi. 71'de Caner'in bir çıkarttı şut. Arkasından yine bir iki pozisyon Bursaspor. Son anlarda hani artık uzatmalara gidilen son 1-2 dakikada Fenerbahçe can havliyle saldırmaya başladı. Bursa'da herhalde hani atamayana atarlar psikozuna girdiği için bir anda panikledi ve Fenerbahçe son 1-2 dakikada oyunun genelini yansıtmayacak şekilde bir baskın karakter olarak ortaya çıktı. Şimdi Bursa Spor bu kadar pozisyonu bulduğu zaman atamıyorsa ve böylesine eksik bir Fenerbahçe'yi e, elinden kaçırıyorsa şapkasını alıp önüne koyacak ve düşünecek. Bursa'da temel sorunlar e, var. Hem e, daha çok sağ dışından kaynaklanıyor. Yönetimle taraflar arasında iki senedir bozuk bir hava esiyor. Çünkü yönetim e, transferleri zamanda yapmıyor. Yumurta kapıya yuvarlan e, dayandığı zaman yapıyor. E, bu yüzden Avrupa'dan iki senedir e, gruplara kalınamadan, Avrupa Ligi'nde gruplara kalınamadan elendiği e, için taraftar tepkili. E, önemli oyuncuları son dakikada alıyor ama o kritik maçlarda oynatma şansı olmuyor. Ondan sonra almışsın neye yarar e, deniyor. E, bir de gelen yabancıların çoğunda henüz bir e, istikrar sağlanabilmiş değil, bir e, yüksek oran tutulabilmiş değil. O şampiyon olan kadro daha mütevazıydı. Ama ondan sonraki tercihlerin birçoğu e, tutmadı. İnsu'ya geçen senenin en büyük hayal kırıklığından biriydi. E, Fenerbahçe bu maçta Bursaspor karşısında mazereti sağlam. E, çok eksikleri vardı. Doğru. Fenerbahçe mevcut kadro içerisinde Alex'in rolünü kim üstlenebilirdi diye düşündüğüm zaman yani bu kadar eksikliğin olduğu yerde belki e, Semih Alex pozisyonda düşünebilirdi. E, hani bir oyun ileride forvetle bir oyun kurucu pozisyonda ileride bir oyun kurucu pozisyonda oynatabilirdi. Semih bu anlamda dönem dönem e, iyi işler de yapmıştır. E, ancak e, Aykut Kocaman onu son anlarda tercih etti. Bu mevcut takımda zaten e, hani yaratıcı oyuncu sorunu vardı. İleriye hep e, hızlı kanatlardan bir şekilde gidip bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama e, santral pozisyonda, ileride santral pozisyonda işte birkaç ara top atacak güzel e, varyasyonlar gerçekleştirecek oyuncu yani Alex'i bu maçta fena halde aramış oldu Fenerbahçe. Ee, i̇deal kadrosunun da da bu sıkıntıyı yaşarsa, yani o İstanbul'da bıraktığı oyuncular da yarın öbür gün takıma katıldığında hala böyle bir sıkıntı yaşarsa, e, o zaman e, böyle bir Alex sesleri yükselmeye başlar mı diye bir soru işareti olarak ortaya koymak lazım. Ee, ama Aykut Kocaman maç sonrasında yaptığı tahlilde durumun farkında oldukları söyledi. Yine Aykut Kocaman'a istifa imalarında bulunanlar oldu. O da açık yüreklilikte söyledi. Ben görevimin tamamlandığını düşündüm de burada bir dakika kalmam kimsenin şüphesi olmasın demek zorunda kaldı. Evet. Süper Lig'de başak takımların hali hürmelerini bu şekilde. Diğer takımlardan ne oluyor? Öncelikle Medikal Park Antalya Spor ilginç bir e, çıkış yakaladı. E, genelde ligin ilk yarılarında Antalya Spor iyi oluyor Şifo Mehmet yönetiminde de ikinci yarılarda büyük bir düşüş yaşıyor. Bakalım bu senede aynı yolda mı gidecekler? Eğer e, ikinci yarıda durumlarını korurlarsa belki de e, sürpriz bir e, derece yapabilirler. Ordu Spor malum Ordu Spor Hector Cooper yönetiminde geçen senenin üzerine koyarak yürüyor. Ordu Spor yönetimi de farklı bir anlayışla gerçekten kurumsallaşma hamleleri başlatmış ve buna samiyet inanan bir yönetimi var. Ordu Spor'un e, başarılmasını istiyorum. E, çok istiyorum. Hani büyüklere ders olsun diye. Gençler birilerinin yaptığını zaten ortada. E, Kasımpaşa Şota ile ee, bakalım fites büyütecek mi? Ee, 2-0'dan 2-2'ye geldiler e, deplasmanda, Mersin'de. O anlamda fena bir başlamış sayılmaz Sota için ama e, biraz orada çekincelerim var Sota ve Kasımpaşa e, konusunda. E, ikincisi yani Sota biraz daha, hani hem çok iyi bir e, hazırlayıcı eğitmen ama biraz yarışmacı e, yönünü de ee, takımlarını biraz daha yarışmacı zihniyetini geliştirirse belki Kasımpaşa'da da daha iyi şeyler yapabilir yani ileri doğru bir hamle yapması lazım bir vasatı bulup orada kalmaması lazım Kayseri de bir vasat oluşturdu ee, ama artık onun üzerine çıkması gerekiyordu yapamamıştı. E, ligde Mersin İdman Yurdu sıkıntılı, Karabük sıkıntılı bunlar. E, Elazığ Sporu zaten en büyük sıkıntısı Elazığ spor, en büyük sıkıntıyı o yaşıyor. Çünkü çok oyuncu aldılar, çok e, oynadılar takımın yapısıyla ve oyun, hoca değişikliğine gitmek zorunda kaldılar. E, Sivas Spor, Antalyaspor'a Antalya spora bu kadar farklı kaybetmesi, 4 gol yere kaybetmesi e, şaşırtıcı bir durumdu. Demek ki orada bir zihinsel yorgunluk mu başladı artık nedir? Her takımın belli bir düşüş kotası vardır. Sivas ileri zordan çabuk çıkar. Yani alttaki takımların şu şampiyon olmuş takımların yaşadığı buhranları çok iyi değerlendirmesi lazım. Yeterince değerlendirdiklerini söyleyemem. Tamam puantajda yakınlar ama Bence 3-5 puan önde bile olabilirlerdi. Bunu çok iyi değerlendirdikleri söylenemez. Evet ben Kenan Başaran sözü biraz fazla uzattım kusura bakmayın. E, haftaya tekrar görüşmek üzere. E, eğer gerekli işlemleri yerine getirebilirsek, gidebilirsek e, haftaya Kıbrıs'tan, Güney Kıbrıs'tan izlenimlerle karşınızda olacağım. Radyo Havan'da kalın, hoşçakalın. paslanmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran